Bismillah الله rahman الرحيم rahim الحمد l-hamdu lillah nehmaduhu, nesta'inuhu, nesta'inuhu, nesta'gifiruhu. Ve na'udu billahi min širur, ve min nufusna, ve min seji'ati amalina. Men yehdihu l-lahu, fe la mudu l-lahu, ve men yudhu, fe hadi l-lahu. Vašhedu un la, illallah, wohadahu, la unna, abduhu, wa يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كسرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحموا إن الله كان بكم أقيبا يا أيها الذين عملوا تقول الله وقولوا قبلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فلزا عظيما amma ba'd fa istaghla hadith al-kitab wallah wa khayran hadiyya sallallahu sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhtataha wa kullu muhtatatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar summa kardeşlerim bugün inşallah 52. konu ve 110. dersi göreceğiz konumuz Aleyhissalatu vesselam'in eşi, Ümmü habiba radiyallahu anha'nin Medine'ye gelişi ve Aleyhissalatu vesselam'ın bazı bölgelere, sahralara, bazı muntikalara seriyeler, yani bir takım birlikler göndermesi. Evet. Hendek Harbi bitip, Kureyze Harbi, Kureyze onların harbi de bittikten sonra ve akabinde bir takım Hadiseler, cereyan ettikten sonra bu esnada Ummu Habibe radiyallahu anha Habeş diyarinden Medine'ye geliyor. Ummu Habibe radiyallahu anha ile aleyhissalatu vesselam'ın evliliğini daha önceki derslerde bahsetmiştik. Şimdi aleyhissalatu vesselam ile evleniyor ama henüz Medine'ye gelmiyor Habeş diyarinden Şimdi ise, bu derste ise Medine'ye gelişinden bahsedeceğiz. İşte bu tarihlerde diyebiliriz. E, buradaki ifadeye göre. Medine'ye dön dönüyor. Medine'ye Habeş Krali Necaşi'yi Şurahbil Ebin Hasene denilen bir adamla birlikte gönderiyor. Aleyhisselatü Vesselam bu sahabe ile bu değerli sahabe ile kocası bu kadının kocası Habeş diyarına geliyor yani ikisi birlikte gidiyorlar Habeşistan'a sonra dininden irtidat ediyor dönüyor İslam'dan çıkıyor e, söylendiğine göre e, Hristiyanlığa giriyor sonra vefat ediyor bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam da bir elçi gönderip Habeşistan'a, Medine'den elçi gönderiyor. Ona haberci gönderiyor. Evlenmek istediğini söylüyor. Ve Necaşi de oranın meliki, hükümdarı da Ümmü Habibe'yi Aleyhissalatü Vesselam ile ev, evlendiriyor. Oradayken evlilik gerçekleşiyor. Ama Aleyhissalatü Vesselam Medine'de. Evet. Ümmü Habibe'yi radıyallahu anha günlerini üzüntülü bir şekilde geçirirken birden bu Necaşi'nin, Melik Necaşi'nin bir carisi habercisi kendisine geliyor <gülüyor> ve Arap'ın diyor peygamberi yani Nebimiz aleyhissalatü vesselam seninle evlenmek istiyor Kendine bir vekil tayin et. Kendine bir vekil tayin et. Diye ona haber gönderiyor. Evliliğinin nasıl gerçekleştiğini anlatıyoruz. Bu da İbni Abdilber, El-İstiyab adlı eserinde zikrediyor. Ümmü Habiba radıyallahu anh'a, ona gelen bu cariye kadına müjdelik olarak evleniyor gümüşten bileziği varmış hemen çıkartıp onu veriyor. Çok seviniyor buna yani. Sonra da Halid Ebi'ni Said Bin A'sı da kendisine vekil olarak tayin ediyor. Muhacirlerin büyüklerinden bu. O zaman işte Habeş diyarına hicret edenlerden bir tanesi. Onu vekil e, tayin ettiğini söylüyor. Sonra geliyorlar Necaşi'nin huzuruna bir tercüman hani diller farklı ya tercüme ediyor Sıraatü Vesselam'ı kastediyor ee, seninle evlenmeyi istiyor diyor sizden diyor Necaşi sizden bu kadına en yakın kimdir en ona yakın olan evla olan kimdir deyince onların seçtiği daha doğrusu vekil tayin edilen Halid bin Said diyor ki beni Ümmü Habibe vekil olarak tayin etti. Onun adına ben konuşacağım diyor. Beni nihayetinde konuşuyorlar. Mücahı Ümmü Habibe'yi Said bin Halid bin Said'in vekilliğinde nikahlıyor. Evet. Ve onun mihrini 4000 dirhem olarak veriyor. Bir de mehir verilmesi gerekiyor biliyorsunuz. Mehrini 4000 bin dirhem olarak veriyor. Halid İbni Said diyor ki ben diyor aleyhissalatü vesselamın e, bu çağrısına icabet ediyorum diyor ve nihayetinde işte dediğim gibi Ümmü Habibe ile aleyhissalatü vesselamı orada e, evlendirmiş oluyorlar. Necaşi bir velime yemeği. Düğün yemeği veriyor. Ve diyor ki oturun diyor. Nebiler evlendikleri zaman evlilikleri üzere böyle bir yemek verirler diyor. Ve velime yemeğini de necaşi veriyor. Biliyorsunuz bu necaşi e, Müslüman olarak, iman etmiş olarak ölenlerden bir tanesi. Rahmetullahi aleyh. Evet. Ümmü Habibe radiyallahu anha birçok hediyelerle birlikte kendisini Necaşi, kardeşlerim Medine'ye gönderiyor. Taberi'nin e, zikrettiğine göre Habeş diyarının kokularıyla oranın e, güzel eşyalarla birlikte Medine'ye gönderiliyor Ahmed ibn Amr'ın rivayetinde ise şöyle zikrediliyor. Ümmü Habibe radıyallahu anha Urve'den rivayetle Abdullah'ın diyor Abdullah İbni Cahş'ın nikahı altındaydı. Yani onun karısıydı. Ve Abdullah Neca Necaş'ın memleketine Habeş diyarına geldiği zaman vefat etti. Ali sıratu ve da Ümmü Habibe ile evlenmek için Elçi gönderdi. Necaşi de Ümmü Habibe'yi onunla evlendirdi. 4000 bin dirhem mehir karşılığında diyor. Sonra da onun çeyizini, eşyalarını hazırladı ve aleyhisselatü ve selama şu Rahbil İbni e denilen bir adamla birlikte gönderiyor. Bütün hazırladığı eşyalar yani Ümmü Habibe'nin yanındaki bütün eşyalar, çeyizleri Necaşi tarafından kendisine veriliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona hiç daha hiçbir şey göndermemiş. O esnada kardeşlerim e, Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri için verdiği mehir ise 400 dirhem. 400 dirhem ilk bir eee Mal veriyor Ali Sırat'a. Ama buna 4000 dirhemi necaisi bizatihi vermiş oluyor. İşte bu esnada yani bu dönemlerde günlerde Ümm Habibe Medine'ye bu şekilde ulaşmış oluyor. Radiyallahu anha. Bu aynı zamanda biliyorsunuz Ebu Sufyan'ın Ebu Sufyan'ın karısıdır. Yani bu değerli sahabe kadın Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi babası Mekke'nin lideri olduğu halde Habeşistan'a hicret etmiştir. İmana girmiştir. Müslüman olmuştur. İşte Aleyhisselatü Vesselam da bu imana vefa üzere bu kadına, işte kocası da vefat ediyor, kocası da dinden dönüyor. Vefa gösterme adına onunla evlenmek istiyor ve nihayetinde evleniyor. Habeş diyan da evleniyor. Sonra kendisi Ümmü Habiba radiyallahu anha Medine'ye aleyhissalatü vesselam'ın yanına geliyor. Evet. Kardeşlerim aleyhissalatü vesselam Hendek Harbi'nin akabinde Kuraize oğullarıyla yaptığı savaşı bitirince sonra savaş suçlularına karşı anız sonradan Kuraize harbi bittikten sonra savaşta böyle hizipleri grupları şey yapan teşvik eden ondan sonra onları kışkırtan Yahudi e, Ebur Rafi'den falan bahsetmiştik. Bunun gibi savaş suçlularını da e, misliyle onlara gerekli dersi verdikten sonra artık böyle sahrada yani çöllerde birtakım takım yolları kesen, eşkıyalık eden bazı kimselere, bazı kabilelere onları terbiye etmek için seriyeler gönderiyor. Yani küçük küçük birlikler gönderiyor. İlk seriye Muhammed İbni Mesleme'nin seriyesi Seriye, aleyhissalatü vesselamın içinde bulunmadığı küçük bir savaşçı birlik. Bazen bu yaya oluyor, bazen de atlı binili şeklinde, develi şeklinde oluyor. Muhammed bin Meslem'e 30 kişilik bir binili, suvari birliğiyle hareket ediyor. El-Gırta adındaki bir bölgeye hareket ediyor ki burası Necid e, arzına, diyarına yakın, yani Medine'ye takriben 11 kilometre falan uzaklıkta bir yer. Buraya gönderiyor. Evet, hicretin 6. senesinde 6. senesinde Muharrem ayında bu seriğe gönderiliyor. Ve hedefi de Beni Bekir İbni Kilab. Yani e, Bekir İbni Kilab oğulları o aşirete o kabileye gönderiliyor. Bu grup. Onların üzerine baskın yapıyor Muhammed'in e, mesleme. Ondan sonra onların ileri gelenleri kaçıyorlar. Müslümanlar birçok koyunlar hayvanlar elde edip onu da Medine'ye götürüyorlar. Muharrem ayının böyle son gecesinde falan. Sonra yolda bir tane adamla karşılaşıyorlar. Onu esir olarak alıyorlar. Bu da Hanefe oğullarından Hanefe oğullarından eee Sumame Sumame binti Usal denilen bir adam bu Hanife oğullarının bu kabilenin reisiymiş Sumame binti Usal bunu da Medine'ye alıp getiriyorlar bu hadiseyi Buhari başka kitaplarda da var da Buhari'nin rivayetinde şöyle zikrediliyor Ebu Hureyre radıyallahu anhadan Ebu Hureyre radıyallahu anhadan diyor ki Aleyhissalatü Vesselam atlı birlikleri Necit tarafına göndermişti. Oradan bir tane adam adamı getiriyor bu süvariler, atlı birlikler. Bu da kendisine Sumame bin Usal denilen Hanife oğullarından bir adam. Mescidin direklerinden bir direğe bağlıyorlar bu adamı. Aleyhissalatü Vesselam onun yanına çıkıp geliyor. Diyor ki Ey Sümame! Düşüncen nedir? Yani sana ne yapacağımı düşünüyorsun? Diyor. O da diyor ki Vallahi benim düşüncem diyor hayırdır. Yani ben hayır iyi şeyler düşünüyorum ey Muhammed. Eğer beni öldürürsen sen kan sahibi birisini öldürmüşsündür. Yani sizden birisini öldüren bir adamın kanını eee helal kılmış olursun, yani böyle bir adamı öldürmüş olursun, suçlu bir adamı öldürmüş olursun demek istiyor yani. Haklı yere öldürmüş olursun demek istiyor. Eğer beni affedersen, o zaman bu affına karşılık, yani bu şükrü eda ederim diyor. Teşekkür eder, bu affın gereğini yaparım diyor. Eğer benden mal istiyorsan diyor, istediğin şeyi neyse o verilecektir. Yani dilediğin şeyi iste diyor. Aleyhisselatü Vesselam bu konuşmadan sonra gidiyor. Ertesi gün yine geliyor, mecidin direğinde bağlı ya esir olarak ve müşrik. Ey Sumame diyor, ne düşünüyorsun? Yani sana ne yapacağımı düşünüyorsun diyor. Aynı şeyleri söylüyor. Eğer beni öldürürsen kanı haklı yere bir adamı öldürmüş olacaksın. Kan sahibi birisini öldürmüş olacaksın. Eğer inam eder, ihsanda bulunursan, yani beni affedersen, o zaman da şükrü eda ederim diyor. Bunu söyledikten sonra aleyhissalatü vesselam yine çekip gidiyor. Üçüncü gün geldiğinde yine aleyhissalatü vesselam diyor ki, ne düşünüyorsun, senin ha yani hakkında ne yapacağımı düşünüyorsun diyor. Hayır diyor, yani hayır yapacağını, iyi şeyler düşünüyorum deyince aleyhissalatü vesselam bırakın bunu diyor bırakıyorlar Serbest bırakıyorlar. Hemen gidiyor. Böyle mescide yakın bir hurmalık bölge varmış. Orada bir su buluyor. Gusle diyor. Geliyor. Eşherüün la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah diyor ve Müslüman oluyor. Subhanallah. Diyor ki vallahi diyor. Senin yüzün diyor. Şu yüzün, suratın diyor. Ey Allah'ın Resulü. Bütün yani yüzlerden daha benim için kötüydü. Şimdi diyor herkesten daha hayırlı oldu diyor. Herkesten daha sevimli oldu senin yüzün bana diyor. Ve senin senin diyor dinin benim için en kötü bir şeydi yeryüzünde. Şimdi bütün dinlerden daha değerli daha sevimli oldu. Ve senin memleketin diyor şu memleketin bütün memleketlerden bana daha sevimsizdi. Şimdi Müslüman olduktan sonra ben bana diyor senin memleketin belden daha sevimli gelmeye başladı diyor. Benim bir niyetim vardı diyor. Ben umreye gidecektim. Senin süvarilerin beni aldı götürdü. Ümreye izin verir misin diyor. Aleyhisselatü Vesselam da ona umre için izin veriyor ve Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye gidince olanı biteni Mekkeli müşrikler Ee, haber alıyor haber alınca bu Sumame'ye diyorlar ki Sumame atalarının dininden dönmüş diyor Sumame de diyor ki ben atalarımın dininden dönmedim ama ben Müslüman olup Muhammed'in dinine girdim diyor o zaman öyle diyorlar yani atalarının dininden döndü İslam'a girdiği zaman Hayır diyor ben atalarımın dininden dönmedim ama Müslüman oldum diyor. <gülüyor> ve diyor size diyor Yemame'den Yemame ahalisinin lideri ya Yemame'den bir tane tane dahi gelmeyecek bundan sonra ey müşrikler diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izni olmaksızın size hiçbir şey getirmeyeceğim diyor. Yani bir zır, tabirimizde bizim, zırnık vermeyeceğim size diyor. <gülüyor> Böyle de İslam'ı güzel oluyor. Evet. Bundan sonra değerli kardeşlerim Beni Lihyan gazvesi gerçekleşiyor. İbni İshak'ın haber verdiğine göre Hicret'in yine 6. senelerinde Kurayza zaferinden sonra 6 ay gibi geçiyor. Jamazal cemazel evvel ayında Ali sırat ve selam reci ashabını yani bu reci ashabı biliyorsunuz daha önce anlatmıştık geçtiğimiz yıllarda Hubeyb ibni Adi ve arkadaşlarını eee Lühyan öldürüyor ya bunların peşine gitmek onların dersini vermek için Aleyhissalâtu vesselâm bu kavme Benil yani Lihyan oğullarına gidiyor. Onlara doğru hareket ediyor yani. Çünkü bunların bir suçu var. Ashab-ı Hubeyd bin Adi ve arkadaşlarını öldürmüşlerdi baskınla. Onların peşine gidiyor. Ve Şam'a gider gibi yapıyor. Yani fark ettirmemek için Şam'a gider gibi çıkar gibi yapıyor. Ansızın o kavmi, o topluluğu Lihyan oğullarını yakalamak ve baskın yapmak için. Medine'ye de e, her zaman olduğu gibi, çoğu kere olduğu gibi, İbn-i Ümmü Mektum, radıyallahu anh'a vekil olarak, vari olarak bırakıyor. Sonra da, e, Mekke tarafından hedefe varan yola doğru harekete geçiyor, ayaklanıyor ve çabuk davranıyor. Kur'an denilen mevkiye geliyor. Burası da Lıhyan oğullarının menzili yani evlerinin bulunduğu yermiş. Ee, aynı zamanda buraya Saye denilen Saye diye de ifade edilmiş Saye şeklinde de isim veriliyor. Orada o kavmi Lıhyan oğullarını tedbirlerini almış ve dağların tepelerine çıkmış orada korunur vaziyette buluyor. Çünkü adamlar haber almışlar. Neyse bu şekilde onları tedbirlerine almış ve korunmuş vaziyette bulunca kastettiği ansızın baskın hususunda e, yanıldığını fark ediyor. Diyor ki eğer biz Usfan'a inersek Usfan'da yine o Mekke'ye çok yakın bir yer yakın bir bölge oraya inersek Mekke ahalisi benim Mekke'ye geldiğimi düşünürdü. Zanneder diyor. Ve 200 kişilik bir grup çıkartıyor. Ashabından. Onlar uslan'a iniyorlar. Sonra da e, Kura el Gamim denilen bir bölge var. Oraya geliyorlar. Mekke ile Medine arasında. Şimdi asıl gaye Lıhyan oğullarına baskın yapmaktı. Onlar da tedbirlerini almış, korunmuş vaziyette olunca, Ali ve vesselâm geri dönüyor. Tabi bu 200 kişilik grubu göndermiyor Kureyşlileri gözetlemesi için. Bir başka rivayette de Ebu Vekir'i 10 kişilik bir grupla gönderiyor. Yani Kureyş ne yapıyor diye onları korkutmak amaçlı. Hiçbir şekilde de bir şeyle karşılaşmayınca Geriye Medineye Medine'ye dönüyorlar. Yani. Evet. Sonra nevi Ali Sırat'asıran devam ediyor. Bir süriyeleri, birlikleri çıkartmaya. Ukkaş bin Mas'an adında bir sahabe var. El Gamar denilen bölgeye onu gönderiyor. Bu da Rabiülevvel ayında Hicret'in yine 6. senesinde gerçekleşiyor 40 kişilik bir grupla. Beni Esed tarağı Oğullarına. Ya Esed oğullarına daha doğrusu. Bunlar bu topluluğu 40 kişilik seriyeyi, savaşçı birliğini görünce hepsi de korkudan dehşete kapılıp kaçıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da 200 tane deveyi alıp Medine'ye getiriyorlar. Bu da başarıyla zaferle sonuçlanıyor. Sonra tekrar Muhammed bin Meslem'e aynı senenin aynı ayında kardeşlerim Zil-Kassa denilen bir yer var. Oraya gönderiliyor. Muhammed Meslemen'in komutasında. Burası da Salibe oğullarının yurdu. Onlar da yine haber alıp gizleniyorlar. Bir yere saklanıyorlar. Sonra Müslümanlar istirahata geçince o 10 kişilik bir grup var. Muhammed Meslemen'in komuta ettiği. Müslümanlar istirahata geçince bu müşrikler, salebe onları hücum ediyor ve katlediyorlar Müslümanlar. Onlardan sadece şey, Muhammed bin Meslem'e Muhammed bin Meslem'e yaralı olarak kurtuluyor. Diğerlerinin hepsini öldürüyorlar. Şehit oluyorlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Ubeyde bin Cerrahi gönderiyor. Ubeyde bin Cerrahi yine hicretin 6. senesi Rabi'ül evvel ayında Hemen bu Muhammed bin Mesleme'nin ve beraberindeki adamların öldürülmesinden sonra Muhammed bin Mesleme yaralı olarak kurtuldu. Bu savaştan, bu karşılaşmadın hemen peşinde Ubeyde bin Cerrahi aleyhissalatü vesselam o kavmin peşine gönderiyor. Kırk kişilik bir gruplar. Onlar geceleyin hareket ediyorlar ve salebe oğullarına ansızın bir baskın yapıyorlar. Sabah vakti. Onlar da bu kavim, bu kabire kaçıyor, dağlara sığınıyorlar, ve bir tane adamı elde edebiliyor elde edebiliyorlar, Müslümanlar, o da Müslüman oluyor. Sonra birçok ganimetler, koyunlar falan hayvanlar alıp Medine'ye götürüyorlar. Bu seriye de bu şekilde böyle bir zafer elde ediyor. Arkasından Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise'yi gönderiyor. Azatlı kölesi Zeyd bin Harise'yi hicretin 6. yılında e, Elhamun denilen bir bölgeye gönderiyor. Evet. Bunlar da Selim oğulları. Selim oğulları e, oradan bir tane kadını esir olarak alıyorlar. Kendisine Halime denilirmiş. Bu kadın rehberlik ediyor. Zeyd bin Harise'ye Ve yanındaki kimselere rehberlik ediyor e, ve Selim oğullarının bulunduğu mevkiye kadar onları getiriyor rehberlikle. Onlar da Zeyd bin Harise ve yanındakiler selim oğullarına gelince hücum ediyorlar ve ganimetleri alıyorlar, onlardan esir alıyorlar, ondan sonra koyunları alıyorlar, hayvanları alıyorlar e, ve Medine'ye getiriyorlar. Medine'ye geldikleri zaman Ali Sırat ve bu kadını ve kocasını e, bağışlıyor. Rehberlik ettiği için. Halime denilen kadın onla o kabileden, o savaşılan kabileden Halime ve kocasını bağışlıyor. Evet. Aynı sene, aynı sene Cemazül Üla. Cemazül Evvel diyoruz biz ona o ayda yine Zeydi i El-İyas denilen bir bölgeye gönderiyor. Aleyhisselatü 170 kişilik bir grupla gönderiyor. Evet. Kureyş'in kervandaki mallarını, kervan halinde olan, giden mallarını e, almak için bu seriyeyi gönderiyor. Bu Kureyş'in kervanın sorumlusu da Onların başındaki adam da Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Abu'l Asb'ın Rabi. Bu adam Zeynep Radıyallahu Anh'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın kızının kocası oluyor. Şimdi Zeynep Radıyallahu Anh Müslüman olunca bu da İslam'a girmiyor. Müşrikler içerisinde kalıyor. Yani İslam'ı tercih etmiyor. Dolayısıyla aralarında evlilik bağı bitmiş oluyor. Ayrılıyorlar. Yani Zeynep Radiyallahu Anh'ın Müslümanlığı, Müslüman olması ondan ayrılığı gerektiriyor. Ayrılıyorlar. Ama adam bir kervanda liderlik ediyor. Kureyş'in mallarına. Bu olayı İbn İshak şöyle anlatıyor. "Oğul As diyor, Mekke'de kaldı." Zeynep radıyallahu Anta Ali Sıratu vesselam'la birlikte Medine'de ikamet etti. Onların arasını diyor İslam ayırdı. Eee fetihten diyor, hemen önce. Yani Mekke'nin fetihinden hemen önce Ebul As tüccar olarak Şam'a doğru harekete geçti ve o güvenilir bir adamdı diyor. Yani Kureyş'in adamlarının mallarını götürüyor. Hatta onlarla sermaye ortaklığı yapıyor. Evet. Yani Kureyşliler sermayeleri önü, onu, e, malların onun malına katıyorlar. Ticaret işini Şam'da bitirince bu adam Ebul As kafileyle birlikte dönüyor. ve Aleyhisselatü Vesselam'da işte bu kafileyi ele geçirmek için bir seriye gönderiyor. Seriye bunlara yani Zeyd bin Harise komutan komutasındaki seriye, seriye bu kabi şeyi kervanı ele geçiriyor. Ebu'l As kaçmaktan aciz kalıyor. Kaçamıyor. Ve Medine'ye geliyorlar. Medine'ye geldikleri zaman gecenin altında Ebu'l As eşi Zeynep radiyallahu anh'ı yanına giriyor. Ve ondan eman istiyor. Emanlık o dönemde çok meşhur. Zeynep radıyallahu ahta sabah namazında sesleniyor kadınların bulunduğu yerden diyor ki ben Ebu'l Asa eman verdim. Ona kimse dokunmasın nahiyetinde. Ali sırat ve sıram da selam verip namazı bitirince asabına diyor ki siz de benim duyduğumu duydunuz mu? Evet diyorlar. Sonra diyor ki Ali sırat ve sıram şeyin yanına gelip kızının yanına geliyor eman verdiğini müslümanların üzerine onların diyor en aşağısındaki kimse eman vermiştir yani onun korunması gerektiğine dair o emanın yerine getirilmesi gerektiğine dair şeyler söylüyor kızının yanına geliyor ve diyor ki ey kızım ona ikramda bulun yani sen onu koruman altı eman ne demek o gelen adamı koruma altına almak demektir. Kimse ona dokunamıyor. Müşrik de olsa bir Müslümanın e, zimmeti altında, emanet altında kimse ona dokunamıyor. Ona ikram et diyor. Ama diyor sakın diyor yalnız kalma çünkü o senin helalin değildir diyor. Çünkü birisi Müslüman birisi müşrik. Evet. Sonra Ebn-i Esak eee rivayette Ali Sırat ve Bu Ebu'l As'ın e, komuta, e, komuta ettiği müşriklerin kervanını eee Ali Sırat gönderdiği seriye Zeyd bin Harise'nin komuta ettiği hani ele geçirin de geçirince onlara diyor ki işte bu da bu adam da e, kızının emanına girince bu adam diyor bizdendir. Bildiğiniz gibi bu adam bizdendir. Ve siz onların mallarını elde ettiniz. Eğer siz iyilik eder, mallarını verirseniz ki ben bunu istiyorum diyor. Bu benim sevdiğim bir şeydir. Bunu yapabilirsiniz. Eğer siz ondan elde ettiğiniz bu kervandan elde edilen malları vermezseniz bu feydir. Yani savaşsız elde edilen ganimetlere fey deniliyor. Bu sizin hakkınız diyor. Onlar da diyorlar ki sahabeler Ey Allah'ın Resulü biz diyorlar onu ona mallarını şey yapacağız, geri vereceğiz diyorlar. Nihayetinde bütün malları o kervandan ne kadar mal ganimet elde ettilerse onları hepsini bu Ebul As'a teslim ediyorlar. Hatta anlatıldığına göre kovaları, kapları vesaire onların hepsini veriyorlar. Bu deriden yapılma su tulumlarını falan, kırbağalarını da veriyorlar. Hiçbir şey geriye kalmıyor. Sonra bu adam Ebul As bütün bu geri aldığı kervandan ele geçirilen malları geri aldıktan sonra yüklenip Mekke'ye götürüyor her hak sahibinin hakkını eda ediyor. Sonra diyor ki ey Kureyş sizden birinin malı bende kaldı mı? Onlar da hayır diyorlar. Allah sana hayırda karşılık versin diyorlar. Biz seni çok cömert, çok vefalı bir insan olarak bulduk diyorlar. O da hemen diyor ki la ilahe illallah, ve anne şimdi diyor ben Müslümanım. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir diyor ve İslam'ı orada haykırıyor. Beni diyor onun yanında yani Muhammed'in yanında İslam'a girmekten yani şehadeti söylemekten men eden şey siz bizim mallarımızı yemek için İslam'a girdin, Müslüman oldun korkusundan dolayı böyle zannedeceğiniz için ben bunu yapmadım diyor. Bu korkudan dolayı ben onun yanında, Muhammed'in yanında İslam'ıma haykırmadım diyor. Şimdi diyor Müslüman, Müslüman oldum diyor yani demek istiyor. Sonra onlara bütün malları, Kervan mallarını verdikten sonra hepsini yerli yerince verdikten sonra Mekke'ye, şey Medine'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dönüyor. Ve Ebu Davud'un rivayetine göre aleyhissalatü vesselam kızı Zeyneb'i tekrar ona veriyor ama yeni bir nikah yapmıyor. Eski nikah üzere devam ediyor. Böylelikle de Zeynep radıyallahu anh'ın kocası Ebu'l-As sonradan Müslüman olup tekrar onun kocası olmuş oluyor. Evet. Evet. Cuma'da l-Ahiret, cemaz e, ahir ayı yine hicretin kardeşlerim 6. senesi Zeyd radıyallahu anh'ın serisi yine Zeyd'i aleyhissalatü vesselam gönderiyor. 15 kişilik bir grupla gönderiyor. Salebe oğulları e, tarafına gönderiyor. Onlara baskın yapıyorlar. Ve bu kavim, bu topluluk kaçıyor. Onlardan 20 tane kadar, 20 tane kadar deve elde ediyorlar. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Recep ayında, hicretin 6. senesi Recep ayında, 12 kişilik grupla birlikte, Vadi'l-Kur'a denilen yere, o düşmanların hareketini, böyle e, gözetlemek için, keşif yapmak için bir birlik gönderiyor. Vadinin, e, Kur'an Vadisi'nin sakinlerinden, e, yani oranın ahalisinden olan insanlar bu gönderilen gruba karşı hücuma geçiyorlar. Ve onlardan dokuz kişiyi öldürüyorlar, üç kişi sağ kalıyor, onlardan biri de Zeyd, Nisabi. Zeyd radıyallahu anh. Bunun üzerine, şimdi bunlar bu 9 kişi öldürülüp de 3 kişi kurtuluyor ya, bunun üzerine aleyhissalatü vesselam yine e, hicretin 6. senesi Recep ayında Kureyş'in iktisat yaptığı yani ticaret yaptığı yolları o boğazları kesmek daraltmak ve ticari hareketlerini de kısıtlamak için engellemek için Ebu Ubeyde bin Cerrah adındaki sahabeyi gönderiyor. 300 kişilik bir grupla bakın. 300 kişilik bir grup. Muhacirlerden ve ensarlardan oluşuyor bunlar. Kureyş'in kafilelerini gözetlemek ve sah sahil yolu üzere. Şimdi o sahil yolu Yani Kızıl Deniz'in olduğu taraf kastediliyor Allahu Teala. O taraftan e, yani Mekke'den Medine'ye doğru bir ticaret yolu var. Orada gözetleme yapmak için gönderiyor 300 kişilik bir ordu. Bunlar Ali Sırat ve İsran verdiği emri yerine getirmek için hareket ediyorlar. Ama bunlara öyle bir açlık isabet ediyor ki bu dikenli bir ağaç varmış onun yaprağını yiyorlar. Onun için buna eee siyerde Seyf-ül-Bahr ismi de verilmiş bu savaşa. Bir diğer ismi de bir diğer ismi de Seriyyet-ül-Habat Seriyyet-ül-Habat Habat adında e, bir ağaç var, onun da böyle dikenli bir yaprağı var, bunu yemişler. Yani kaynatıp kaynatıp açtıktan dolayı Müslümin rivayetine göre diyor ki sahabe bunu anlatan bu olay anlatan yanımızda diyor çok az bir hurma azık götürdük diyor. Resulullah'a onlara öyle bir azık veriyor. Çok azdı diyor. Bir tane hurmayı e, böyle sorarlarmış onun üzerine de e, su içerirlermiş bir gün böyle geçermiş bir hurmayla Allahu akbar. çok fazla bir açlık isabet etti diyor sonra anlatıldığına göre hem Buharı'da hem Müslüm'de bunlar develerini kesiyorlar acıkıyorlar çok fena acıkıyorlar bir tane deve kesiyorlar sonra tekrar zaman geçince yine acıkıyorlar bir deve daha bir daha daha üç tane olunca Ebu Ubeyde Cerrah yani radıyallahu anh bunların başındaki komutan diyor ki hayır kesmeyin diyor. Yasaklıyor onları. Yani. Sonra Allah azze onları rızıklandırıyor. Bu olay Buhari ve Müslüm'de şöyle anlatılıyor. Aleyhissalatü vesselam 300 kişilik bir grubu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ın komutasında gönderiyor. Kureyş'in kervanlarını Gözetlemek maksattı. Biz diyor sahile geldik. Yarım ay kadar yani 15 gün kadar orada kaldık. Şiddetli bir açlık isabet etti ve Habat adındaki o dikenli ağaç yapraklarından yedik diyor. Buna bu seriyeye bundan dolayı Ceyşel Habat yani Habat ordusu da denilmiştir diyor. Biz ne de diyor deniz bir çok büyük bir böyle dappe yani bir hayvan balık türünden bir hayvan attı diyor. Amber denilirmiş ona. Amber adında çok büyük yani e, balina gibi türünde bir hayvan çok kocaman bir şey şimdi anlatacak onu zaten. Ondan diyor tam yarım ay 15 gün diyor beslendi. Yağından da aldık, yağlandık diyor. Ebu Ubeyde diyor Onun diyor kaburga kemiklerinden bir tanesini aldı, dikti. Ve en uzun boylu bir adam bir tane devenin üzerine çıkıyor veya bir başka rivayette atın üzerine o e, kaburganın şeyinden geçiyor, altından değmiyor ona. Bu kadar büyük bir hayvan ya. Yani. Evet. Müslüman rivayetinde Ebu Ubeyde diyor, onun diyor, hayvanın diyor, gözünün olduğu yere tam 13 tane adam oturtturdu. Sübhanallah. <gülüyor> bu kadar büyük. Sonra bunlar e, bu şekilde Allah Azze ve Celle bunları rızıklandırınca e, aradan işte 15 gün geçiyor ve Medine'ye dönüyorlar. Olayı bu olayı bu balık yeme olayını bu denizden gelen hayvan anlatınca aleyhissalatü vesselama aleyhissalatü vesselam diyor ki sizin beraberinizde ondan bir şey var mı diyor. Yani ondan bir şey kaldı mı diyor. Ve veriyorlar o da yiyor ondan. Müslüm'ün rivayetinde onu böyle şey yapmışlar kaynatmışlar. Seferde kuru et yani bizim kurutma pastırma dediğimiz var ya Onun gibi, o, o tarda bir şey kurutulmuş, ondan sonra onu Medine'ye getiriyorlar. Öküz, çok affedersiniz, öküz kadar diyor, böyle kocaman bir hayvan kadar parçaları kopardık biz o şeyden diyorlar, tabbeten, o canlıdan, şeyden, balıktan yani. O kadar büyükmüş. Allah Azze ve Celle onları rızıklandırıyor. Bir rivayette Aleyhissalatü Vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle'nin sizin için çıkardığı bir rızıktır. Ondan sizin yanınızda bir şey var mı? Onun etinden bir şey var mı? diye sorunca biz de diyor sahabeler o yanımızda olan etten ona bir parça gönderdik diyorlar. Aleyhissalatü Vesselam da ondan yiyor. Evet. Bugün bir, bir yerde denk geldi bana. Bir tane balinanın e, kalbi ne? Arkadaşlardan bir, bir tane herhalde şey atmış WhatsApp'a. Kalbi bir tane büyük bir e, Volkswagen araba kadar diye e, şey yapmışlar. Resmini çekmişler böyle. Demek ki bu var ve oluyor. Yani bugün günümüzde de var böyle büyük hayvan. O dönemde Allah Azze ve Celle bu 300 tane sahabeyi doyuruyor işte. اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Yani yeter ki Allah yolunda olalım. Evet. Evet kardeşlerim, söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Allah Azze ve Celle bu sahabelerde olduğu gibi tam bir teslimiyet üzere ve aç kaldığında da sabreden Hakkila Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eden ve Allah Azze ve Celle'nin yolundan, Aleyhissalatü Vesselam'ın yolundan ayrılmayan kimselerden eylesin. Bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ıslah etsin. İslam'a hadim yapsın. Subhanakallahüme ve behemdike şeranla ilahe lantestafirika ve tubu uleyk.